İşte günlerden bir gün ela gözlüm. Yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz. Amenna, tasaddukna. Bari hoşça geçse günümüz. İşte ben hep böyle garip mahzun. Bir şey bekler mihçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözüm Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem gün nasıl başladığında Kayıp kayıp gidiyor dünya bıkkın bakışlarımda. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet, bu bir nimet, bu ela gözüm. Bu yaşamak bir şiir, Harukulede. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce, yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce, oradan oraya elinde kaderi. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim, şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, Bu bir kötü tecelli ki nasıl diyeyim, Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, Akşamsa beni uyut, Bir nefis sabahsa eğer, Ölümü ellerin ellerimde bekleyeyim,